Edebiyat Güncesi İstanbul Eczacı Odası Edebiyat Kulübü'nün hazırlayıp sunduğu Edebiyat Güncesi başlıyor. İyi akşamlar sevgili dinleyiciler. Bugünkü Edebiyat Güncesi programında size Tarık Dursun K'yı yani Tarık Dursun kakınca anlatmaya çalışacağım. E, Tarık Dursun Kakıncı e, ilk önce kendi ağzından yapılmış bir söyleşiyle tanıtmak istiyorum sizi. Bunu der gibi e, komdan alıntısını yaptım. E, Tarık Dursun K halen Foça'da yaşıyor. Foça İzmir'in sakin koylarından biri. Denizi, doğası ve tarihiyle tam bir dinlence mekanı. Foça Ege bölgesinde Fokların yaşam ve sit alanı oluşuyla tanınıyor. Çarpık yapılaşmadan ve doğal ortamın yok olmasından kendisini böylece koruyabilmiş küçük bir ilçe. Bu şirin ilçeyi mekan tutmuş ünlü yazar Tarık Dursun K. 7 yıldır Foça'da yaşıyor. Ve kendisini Foça'ya bağlayan nedenleri şöyle anlatıyor. Beni buraya çeken ne bilmiyorum. Deniz çocuğuyum ancak yüzmeyi de bilmem. Foça'yı bana Necati Cumalı'nın kayınbiraderi, Rekin tek soy anlata anlata bitiremezdi. Öylesine övdü ki yedi yıl önce kendimi burada buluverdim. Bir de öğrendim ki kendisi hiç Foça'yı görmemiş. Kendisine anlatılanları bana anlatırmış. Ancak burada çok mutluyum. Her akşam dostlarımla güneşi batırırız. Güneşin batışı da pek güzeldir Foçada. Gazeteci yazar İlhami Soysal'ın kendisine yazı ırgatı ismini taktığını belirten Tarık Dursun Ka, yazmaktan vazgeçmeyeceğini ve üç idealini gerçekleştirene kadar bu tutkusunu sürdüreceğini söyledi. Tarık Dursun Ka şöyle konuşuyor. İdeallerimden birini yaptım. Ancak bir şeye benzemedi. İşçilerin Haliç tersanelerini işgalini yazdım. Ben bile beğenmedim olmadı beceremedim. İkinci idealim namı diğer Geyik Niyazi isimli senaryoyu film haline getirebilmek. 20 yıl önce senaryosu yazıldı. Mahmut Tali öngeren filmi yapacaktı, olmadı. Bu senaryoyu işlemek istiyorum. Abdülhamit'i devirmek için küçük bir güçle yola çıkan Kol Ağası Niyazi'nin hikayesidir. Diğeri ise Mahabat ilçesinin hikayesi. Bu ilçede zamanında 600 kişilik bir Kürt grubu Cumhuriyet ilan eder. Bu Cumhuriyet 33 gün sürer. Devlet başkanlarından bakanlarına kadar seçerler. Ancak herkes birbirinden desteğini çekince Cumhuriyet yıkılır. Bayağı hoş bir hikayedir. İçinde komedi, hüzün her şey var. Dökümanın büyük bölümünü oluşturdum. Tarık Dursun Ka, 1949 yılında para kazanmak için gazeteciliğe başladığını, mesleğini çok iyi bilen ve idealleri olan kuşakla çalıştığını belirtiyor. Ve konuşmasını şöyle sürdürüyor. Abdi İpekçi'nin bir sözü vardı. Bakarsınız görmezsiniz. Gazetecinin bakıp görmesi lazım. Şimdi bakıp göremeyen gazeteci çok. Okunan gazeteler yerine bakılan gazeteler çıkartılıyor. Gazeteleri yönetenler gazeteci değil. Çünkü mesleği öğrenmediler. Bizde yapılan gazeteciliğin adı yok. Yazarlıktan para kazanamadım. Sadece şan kazandım. Mesleğim hep gazetecilik oldu. Ekmek paramı gazetecilikle kazandım. Haftada 2-3 kere bir gazeteye sanat ve yaşam üzerine yazılar yazıyorum. Bir ara siyasi yazılar da yazdım ama sevmedim. Romanlarımda ise hep kendi dağarcığımı kullandım. Çizgi roman kahramanları hep kendilerini çizerler. Ben de hikayelerimi de kendimi gördüm ve yazdım. Yazarlığa şiirle başladım ama olmadı yapamadım. İçimde hep bir şair saklı ancak 74 yaşından sonra bu şair ortaya çıkmaz. Türkçe'ye yazarlar içinde en iyi kendisinin kullandığını iddia eden Kakınç, her, pazar, her yazar kurbağadır, kendisini beğenmezse çatlar dedi. K. En iyi Türkçe'yi kullandığıma inanıyorum, kitaplarımda hiç editör kullanmadım en iyi editörüm kanser nedeniyle yitirdiğim eşimdi yazılarımı eşime okurdum inanılmaz bir eleştirmendi acımasızdı yazılarımın redaksiyonunu birlikte yapardık diye konuştu. Foça'da sinema şöleni. Foça Belediyesi'nin katkılarıyla ilçede Eylül ayına kadar sürecek sinema günleri düzenlediklerini kaydeden K Ka, ilçede nostalji yaşatmak istiyoruz. Açık hava sineması oluşturduk. Arşivimde yaklaşık 17 bin film var. Buradan seçtiğimiz filmler ücretsiz olarak gösterilecek. Minderini alan sinemaya gelecek. Böylelikle ilçede hem eğlence hem de kültür ortamı oluşturacağız dedi. Neden K? Kendisine en çok sorulan sorulardan birinin soyadıyla ilgili olduğunu belirten Tarık Dursun Ka, soyadının hikayesini şöyle anlatıyor. Soyadım Kakınç. 1957 yılında Paris'e gitmek için pasaport çıkarttım. Baktım pasaportumda soyadım Korkunç olarak yazılmış. Zor anlaşılan soyadı olduğu için ben de hep kısaltma kullandım. Herkes ilk isminde de kısaltma kullanır ben soyadımda kullandım. Büyük şehre doyan ve büyük şehrin sıkıntılarından kaçmak isteyen kişilerin küçük ilçeleri tercih ettiğini söyleyen K şöyle konuşmasını tamamlıyor. Foça'yı seviyorum. İzmir'e de yakın. Tüm ihtiyaçlarımı rahatlıkla karşılayabiliyorum. Ancak burada ölmek istemiyorum. Ölmek istediğim yer İstanbul ve eşimin Zincirli Kuyudaki mezarlığına gömülmek istiyorum. Bu konuda tüm işlemlerimi tamamladım. Şimdi Tarık Dursun Ka kimdir? Onun hakkında e, bir kısa bir e, şey e, söylemek istiyorum. Tarık Dursun Ka 26 Mayıs 1931'de İzmir'de doğdu. Ortaokuldan sonra öğrenimine devam etmeyerek çeşitli illerde çalış, işlerde çalıştı. Son havadis, pazar postası, yeni gün, ulus, son posta gazetelerinde kitap tanıtımları, sinema eleştirileri ve köşe yazarlığının yanı sıra bir dönem senaryo yazdı ve yönetmenlik yaptı. 1960'da haritada 5 nokta başlıklı dizi röportajı ile gazetecilik başarı armağını kazanan Tarık Dursun K. 1969'da kurul kitabı evini açarak yayıncılık yaptı. Edebiyata Varlık ve Kaynak yayınlarından çıkan şiirlerle giren Tarık Dursun, Yedi Tepe, Seçilmiş Hikayeler, Mavi, Yenilik, Yelken, Ataç ve Türk Dili dergilerinde çıkan hikayeleriyle tanındı. Genellikle halk söyleyişlerine yaslanan akıcı, yalın ve şiirsel diliyle Ege kent ve kasaba yaşamını, emekçilerin içinde bulunduğu koşulları İzlenimci bir eleştirilik eleştirellikle anlatır. Güzel Avrat Otu adlı kitabıyla 1961 Türk Dil Kurumu ödülünü kazanmıştır. Yabanın Adamı'yla 1961'de Ona Sevdiğimi Söyle ile 1985'te Said Faik Hikaye Ödülünü kazandı. Yazar ayrıca Kurşun Ata Ata Bitar eseriyle Orhan Kemal Roman Armağan'ı Ömrüm Ömrümle 1987 İş Bankası Hikaye Büyük Ödülünü Ağaçlar Gibi Ayakta İle ise 1991 Yunus Nadi Yayınlanmamış Roman armağına layık bulundu. E, pek çok e, roman ve hikayeleri var. Çocuk kitapları da yazıyor kendisi. Deve Tellal iken, iken gibi, Küçücük Aslancık varmış, La Fontaine masalları, Ezop masalları gibi çocuk kitapları var. Deneme ve inceleme yazılarında da ünlü sinema yönetmenleri Bir Damla Kan Bir Damla Petrol ben unutmadım. Edebiyat üstüne narın gibi bir çok deneme inceleme eleştiri yazıları var. Senaryo olarak da Aşkın Dünü ve Bugünü 1966'da yazmış. Antoloji ve kronik olarak da ünlü sinema yönetmenleri 1963'te yazdığı eserler arasında Tarık Dursunkay yazar kimliğiyle görme fırsatı edindiği Moskova, Leningrad, Üsküp Kosova gibi kentlerde kültürümüzün izlerini ararken Gelibolu, Ayvalık, Ordu Manisa, Ödemiş, Isparta Denizli, Mardin, Urfa Van gibi Anadolu kentlerinde ve yörelerinde geleneksel renklerimizin yansımalarını bulmuştur şiirsel bir tatlı okunan kokulu kentler Tarık Dursun Kağan'ın özel arşivinden derlenmiş bir albümle ayrı bir anlamı vardır. Tarık Dursun Kağan yazarlık süreci içinde önemli bir yeri olduğunu belirttiği bu kitabında, kokulu kentlerde yani, çeşitli kentlere ilişkin tanıklıklar ve kültürel duyarlılığın bu çeşitlilik içindeki ortak yönlerini öne çıkarıyor. Örneğin, Moskova'da soğuğun tanımlanamaz kokusu onu etkiliyor öncelikle Leningrad'da Beyaz Geceler Bakü'de Esen Rüzgar Üsküp, Viyana, Kosova gibi yurt dışında Türk etkisinin hissedildiği ve günümüzde yaşanan dramların yanı sıra tarihsel mirası yansıtan İstanbul Edirne Tekirdağ, Gelibolu Muğla, Antalya, Mardin de Doğu Beyazı'ta aynı duyarlılıkla usanıyor. Tarık Dursun K okuru Anadolu'nun Ayvalık, Ordu, Manisa, İzmir, Ödemiş, Isparta, Afyon, Denizli, Urfa gibi yörelerinde ise kimlik değişiminin kendine özgü yenilikleriyle tanıştırıyor. Ee, şimdi ben e, size e, Tarık Dursun K'nın 1988 yılında Milliyet gazetesinde Ağrı Dağı'nda Yıldırım Yağmuru, Nuh'un gemisinin çözlemeyen esrarı üzerine bir araştırma yazısını okumak istiyorum. Ben çünkü okudum ve çok beğendim. Nuh'un gemisi de her zaman herkesin ilgisini çeken bir olay olmuştur. Bu yazı da oldukça çok güzel bu konuda herhalde bir fikir edinebiliriz. Ağrı yıldırım yağmuru Nuh'un gemisiyle ilgili Tufan olayını anlatan sayısız kaynak vardır Bunların hemen hepsinde Bir yüce güç insanların kötülük işlemelerinden ötürü Cezalandırılmaları geriyle bir karara varır Ve hikayenin bundan sonrasında Küçük farklılıkları saymazsanız Pek değişen bir şey yoktur Gemi yapılır Yolculuk saptanır Binilir, tufan başlar, sürer ve bittiğinde de gemi bir dağın tepesine oturu kor. Eski Yunan insanı kendilerinin dünyadaki bu ikinci insan kuşağından gelme olduklarına inanırdı. Birinci kuşak insan o büyük sel felaketi sonunda dünyamızdan yok olup gitmişti çünkü. Amerika'daki Navajo kızılderilileri, Ünlü Grand Canyon vadisinin bir tufan sonucu oluştuğuna bugün de iştenlikle inanırlar. Diğer Kızılderili efsanelerinde büyük seli başlatan su altı güçleridir. Her o adlı kahraman tıpkı Sümer bilgesi Utnapiştim ya da Nuh peygamber gibi kendisine buyurulanı yerine getirir. Tufandan kurtulur. Ve onun aracılığında yeni bir insan kuşağı ortaya çıkar. Bu hikayede de gemi şaşmaz bir biçimde bir dağın tepesine oturur, kurtuluş hep bu yoldan gerçekleşir. Ama ne var ki, Kızıl Kızılderililerin sel efsanesine olan inançları Avrupa ve İncil kültürüyle karşı karşıya gelmelerinden çok daha eskilere dayanmaktadır. Arkeologların kanısına göre eğer gemi sel sularının üstünden yüzmüş de karaya oturmuşsa, bunun kanıtı o gemiden bir takım şeylerin elde edilmesiyle mümkündür elbette. Geminin yapıldığı malzemenin bir parçası, bir kapkacak, bir el aleti ya da bunlara benzeyen, benzemeyen herhangi bir şey. Nuhlu ailesinin gerçekten yapmış olduğunu hatta o geminin içinde olduklarını kanıtlayacak bir şey yani. Böylesi bir kanıt bulmak için insanın bunu nerede ve nasıl arayacağını bilmesi zorunludur. Yani sular çekildiğinde Nuh'un gemisine nerede karaya oturduğunun bilinmesi öncelikle gereklidir. Yaradılış bölümünde adı geçen Ararat dağlarının nerede olduğu da saptanmalıdır. Yerel efsanelere göre Ağrı'nın ilk topluluklarca adı Kötülük Dağı'dır. Sonradan bu topraklara gelen Türkler daha sancı anlamında ağrı demişlerdir. Ermenice kökenli Ararat dünyanın anası demektir. Daha hangi adı taşıyor olursa olsun sonuçta Nuh'un gemisinin karaya oturduğu yer diyebilmektedir. Ayrıca tarihte efsanelerde bu gerçeği doğrular niteliktedir. Ağrı Dağı'nın çevresi tümüyle Nuh efsanesinden kaynaklanan ilişkilerle doludur ve binbir gece masallarından çıkmış bir kenti andıran Erivan, Nuh'un karaya ayak bastıktan sonra yerleşmeye karar verdiği kent olarak ünlüdür. Erivan ya da Yerivan kelimesi aslında ilk görünüm demektir. Yörenin ilginç yerlerinden biri Ahora Boğazı'nın yakınlarındaki Ahora'dır. Bu yerleşme merkezi 1840 yılında bir deprem sonunda yerle bir olmuştur. Adı Bağın Ekimi anlamındadır. Tarih çilerce Avrupa Bağcılığı'nın vatanı sayılmaktadır. Ağrı Dağı'nın çevresinde yaşayan insanların hepsi de Nuh'un gemisinin bu dağda karaya oturduğuna inanırlar. Nuh'un gemisinden ilk kez karaya burada ayak basmış ve kutsal kitaplarda belirtildiği gibi ilk asma fidesini yine burada toprağa ekmiştir. Yöre insanı ağrı dağına pek iyi gözle bakmaz. Bu nedenle dağa tırmanmaya da girişmezler hiç. Dağ volkanik bir dağdır, yüksektir. 5165 metre Doruğu sürekli kar ve buzla kaplıdır. Çok seyrek görebilirsiniz doruğunu. Sisler ve dumanlar içindedir. Bu sis ve duman katmanı doruktan sonra daha aşağılara da iner. Ve mevsimlerin her döneminde değişik koşullar oluşturur. Daha aşağılarda sık sık fırtınalar kopar, gök gürültüsünü andıran sesler, Genelde fırtınaların yerinden söküp kopardıkları dev kayaların yuvarlanırken çıkardığı o olağanüstü sesin yankılanmalarıdır. gözü nice gözüpek dağcıları bu kayalar ölüme sürüklemiştir. Nedeni yuvarlanan kayaların görülmemesi. Yalnız seslerinin duyulmasından kaynaklanmaktadır. Bulut yoğunluğundaki kalın siste görüş uzaklığı diye bir şey yoktur. Dağın bir başka özelliği üzerinde hiç ağaç olmamasıdır. Ne altına sığınmak ne de yakınında kamp kurup ateş yakmak için tek bir ağaca rastlayamazsınız. Su da yoktur. Çünkü eriyen karlar gözenekli yapısından ötürü kayalar tarafından hemen emilmekte, çar çabuk yeraltı sularına karışıp gitmektedir. Karla kaplı yöreler bazen altlarında 30 metreyi aşkın çukurları, ve uçurumları saklar ve görülmelerini engeller Ağrı dağına tırmanmış ve daha yakından tanımış John Morris şunları söylüyor Ağrı'nın insana çıkardığı en büyük zorluk bence hava koşullarıdır Ağrı bölgenin karla kaplı tek dağdır Bu yüzden ağrının tabanından buharlaşan nem her gün saat 14 ile 15 arasında yoğunlaşmaktadır Genellikle sabahları bölgede hava kötü değilse dağ pırıl pırıl ve inanılması güç görünümler sunar. Saat 10'da sis çökmeye başlar ve 14-15 gibi bir saatte de hemen her gün bir fırtına kopup gelir. Bu genellikle gök gürültülü, şimşekli, yıldırımlı bir fırtınadır. Nitekim bizim başımıza gelen en kötü olaylardan biri de bu oldu. Üç kişi dağa tırmanıyorduk, epey yükseklerdeydik, tipi başladı. Kısa sürede elektrik yüklü bir fırtınaya dönüştü. O gün üçümüzün üstüne de yıldırım düştü. Daha sonra, gerçi bilirim, yıldırım çarpan insanlar sonradan o konuyu konuşmaktan pek hoşlanmazlar. Bir şey de anlatmazlar ayrıca. Ben bir süre... Bizim de o konu üzerinde konuşmayacağımızı düşünmüştüm. Belden aşağı tümden felç olduk. Bu durum saatlerce sürdü. Orada karların arasında yata kaldık. Üçüncü arkadaşımız şok geçirdi. Dengesizce dolaşıp kayalara çarpmaya, sendelemeye başladı. Ne kim olduğunu biliyordu, ne nerede olduğunu. Sağa sola çarpmasını engellemek için Herhangi bir çaba da harcamıyordu zaten. Aklı başından gitmişti. Ben Hristiyan'ım. Tanrı'ya da inanırım. Tanrı o gün bir mucize yarattı bizim için. Ve biz iyileştik. Yeniden gemiyi aramaya koyulduk. Olanca kötü koşullara ve yöre halkının batıl inançlarına karşılık tarih, ağır yatırmanıp Nuh'un gemisini arayanların sayısız hikayeleriyle doludur. Hatta İsa'dan önce 700 yıllarında bile insanlar bu dağa tırmanıp gemiyi arar. Ondan uğur getireceğine inandıkları herhangi bir şeyi alma peşinde koşarlardı. Fakat ağrı o dönemlerin eski hacıları için bile aşırı tehlikeliydi. Gemiyi aramaya kalkışanların başlarına türlü felaketler geliyor. Dağ onlara sürekli karşı çıkıyor geçit vermiyordu hiçbirine. Bu yüzden haç seferleri son buldu. Babilli rahip Berossos yaşadığı e, çağda M.Ö. 300 dolaylarında gemi kalıntılarının hala gözle görünür bir durumda olduğunu söylemişti. Bu arada kimi insanlar da geminin ziftini kazımışlar, başka işlerde kullanmışlardı. Nuh'un gemisinden Mısır ve Fenike tarihlerinde de söz edilmektedir. Milattan sonra 380'de Salamis Piskoposu Efifanus Doğu Anadolu'yu ziyaret etmiş ve kendisine Nuh'un gemisine ait olduğu ileri sürülen bazı doğrama örnekleri göstermişlerdir. Ermeni kökenli tarihçi Hayfan da Ağrı'nın karla kaplı doruğunda siyah bir nokta halinde Nuh'un gemisini görebildiğini söyler. Yani sıra tarihte düşer, 1254. Dünyanın sayılı gezginlerinden ünlü Marco Polo, 1926 yılında Nuh'un gemisinin Ağrı Dağı'nda olduğunu yazıyordu. Eski tarihler bize geminin o dönemlerdeki varlığından sıkça söz açar. Ama Ağrı'ya ciddi seferler düzenlenmesi... Ve geminin varlığından kanıtlar getirilme çabaları son yüzyılımıza kadar pek gerçekleşmemiştir. Nedeni bir olasılıkla buzul durumudur. Ağrı dağı yoğun ve sert bir buz tabakasıyla kaplıdır. Ve yaz mevsiminde bile sıcaklar tırmananları do doruğa eriştirecek kadar ne karları ne de buzları eritebilmektedir. Bundan ötürü ta 1829 yılına dek Ağrı'ya başarılı bir tırmanma gerçekleşmemiştir. İlk tırmanma başarısının sahibi de Alman doktorudur. Doktor Frederick Parot. Parot yöredeki bir Ermeni manastırında bir haç olduğunu ve bunun da Nuh'un gemisinin tahtasından yapıldığını duymuştu. Parot'un sonradan tanımlamasına göre Haç kızılmısı bir tahtadan yapılmıştı. Boyu 12 inç, eni 9, kalınlığı da yaklaşık 1 inçti. Gidip haçı yerinde gördükten sonra ağrının yukarılarına kadar tırmanmış ve manastırı da ziyaret etmiştir. Yine Parot'un anlattıklarına göre, manastırda nuhun tufan yolculuğundan kalma, çok sayıda kap kaçak ve daha bir sürü şey vardı. Parot yolculuğunu ve tırmanmasını sürdürdü ve Doruk'a ulaşmayı başardı sonunda da. Ne var ki gemiyi görmek kısmet olmadı. Aradan 11 yıl geçti. 1840'da görülmemiş bir deprem oldu. Yöredeki ilçe ve köylerin büyük çoğunluğu yerle bir oldular. 2000'e aşkın insan öldü. Elbette bu arada manastırda yok olup gitti. Yıkıntıya dönüştü. Üstü zamanla kapandı. Manastırdan kimse sağ çıkmadı. Ağrı dolaylarındaki bütün yerleşim merkezlerini yıkıp yakan bu depremden hemen sonra o devrin hükümeti çevreyi yeniden düzenleyecek çalışma grupları yolladı. Toprak kaymalarına karşı barikat kuracak işçiler ağrıya tırmandılar. Dönüşlerinde buzulların arasında gözüken çok eski bir geminin kalıntılarını gördüklerini açıkladılar. Söylediklerine göre gemi epey yukarılardaydı, içinde bölmeler ve kafesler görünüyordu. Türk yetkililer bunu bir raporla dünyaya duyurdular. Bilim adamlarının ilgisini çektiler. Hikaye o yüzyılın sonuna kadar gelmeler, gitmeler ve tırmanmalarla geçti. Herkes Türk yetkililerin yayınladıkları raporun gerçekliğini kanıtlayacak herhangi bir ipucu bulurum umudundaydı. Aranın doruğuna Hermann von Edik 1845 yılında Rus albayı Katzo ve beraberindeki Rus askerleriyle 1850 yılında ulaşabildiler. İngiliz binbaşı Robert Stuart da aşağı yukarı von Edik ile aynı yıl doğuğa varmıştı. Bu kişilerin hepsi de kötü koşullarla, soğukla, fırtına ve göz görmeyen sisle. Yüksekliğin getirdiği karşı konulması zor etkilerle savaş zorundaydılar. Ağrı da gerçekten ilk adına yaraşır bir kötülükler daha mıydı? Her türlü engel ortadan kaldırılsa, kaldırılabilse, zor koşulların üstesinden gelinse, doğruğa gerçekten ulaşılabilse, acaba Nuh'un gemisini bulmak mümkün müydü? Ee, zannederim bu yazı çok güzel. Ağrı Dağ hakkında epeyce bir bilgi edinmiş olduk. Tarık Dursun K gerçekten bunu çok güzel yazmış. Ağrı daha hakkındaki şey. Bir ara verelim mi? Bir müzik arası. Eteklerime benim, merdiven altında dizimden belime kıvıra birim. Balkana çıkar vakber okurdum köprülerde. Öyle sert sert bakardım ki ay zor yetişirdim. Baba sen ana sıra bakıp da kızını al. Arkadaşlar güzel bir İzmir şarkısından sonra tekrar Tarık Dursun Kayla devam ediyoruz. Umut ederim ki bu Ağrıda Yıldırım Yağmuru hepinizin hoşuna gitmiştir. Şimdi yapı kredi yayınları Tarık Dursun Kağan'ın öykülerini iki kitapta toparladı. Birinci cildi Karanfilli Hikaye, ikinci cildi de Gönlümün Bir, par bir Parçası adıyla ee, bulabilirsiniz. Üstelik aldığınız zaman yüzde otuz gibi bir de indiriminiz var. Ee, Tarık Dursun alaylı yazarlar arasında has edebiyatçı kimliğini öteden beri korumayı başarmış. Ender öykücü romancılardandır. Ortalama okura sıkıcı gelmesine karşı öykü daima ilgi devşirmiştir. Yayıncı açısından da cazip olmamasına rağmen öykü o sadık okuru ve Tarık Dursun K. gibi ısrarcı yazarları ve niteliksel ve niceliksel düzeyde daima çoğalmış. Bugün de aynı ilgi halesini korumayı sürdürmektedir. Tarık Dursun tabi sadece öykücü değildir. Roman, anı, deneme, senaryoda yazmış, gazetecilik yapmış bir yazar. <Gülüyor> e, bu toplu öykülerin birinci cildi karanfilli hikaye demin de söyledim e, kitapçılarda e, bulabilirsiniz hatta ikinci cildi gönlümün bir parçası da e, çıktı ve o da e, satılıyor Tarık Dursun kal kalemiyle soluklanır onun ucundan bakar dünyaya alın teriyle aşkla coşar öyküleri Edebiyat vadimizin köpüklü ırmağıdır nereden bakılsa. Edebiyatın yazılı sözlü kaynaklarını sinemanın büyüsüyle bir potoda eriten, öykünün şiirle kardeşliğini örnekleyen Tarık Dursun Kaan'ın toplu öykülerinin ilk cildinde Hasan Giller, Vezir Düşü, Güzel Avrat Otu, Sevmek Diye Bir Şey, Yabanın Adamları, 36 kısım tekmili birden, Bahriyanık Ömer ile Güzel Zeynep, Bahriyeli Çocuk, hepsi birinci cildinde var. Karanfilli hikaye, hem öykü geleneğimizin en iyi örneklerini sunması, hem de büyük ustayı yeniden ve hak ettiği, önem ve okurla yeniden buluşturması açısından, önemli durulması gereken bir kitaptır yayın dünyamızda. Tarık Dursun'da hem görsel boyut hem de bizim geleneksel ve bilhassa sözel birikimimizin anlatım söz özellikleri bir aradadır. Ve onu okur açısından çekici kılan da budur. Esas itibarıyla Tarık Dursun'u ilgi çekici kılan şeyin samimi, samimiyeti olduğunu görüyoruz. Ege'nin sıcaklığı da öykülerinde romanlarında daima kendini etkin biçimde hissettirir. Çaydaki karanfil ne ise Tarık Dursun Kağan'ın dilindeki şakır şakır akıcılık, imbat kokusu da odur. Deniz insanları, Said Faik'teki gibi sokaktaki insan, onun öykü ve romanlarında daima kendisine ifade alanı bulur ve kendi diliyle konuşur. Yazarın bir diğer özelliği, özellikle öykülerinde fazlası da diyaloğa konuşmaya dayalı oluşudur. Kime öyküler birkaç cümle dışında tümüyle diyalogton oluşmaktadır. Bu hem senarist olmasının hem de öykülerinde kurmak istediği o canlı dinamik atmosferin gerektirdiği bir şeydir. Nicedir foça'da yaşayan yazar yüzmeyi bilmez. Fakat merhum Yücel Çakmaklı'nın televizyon dizisi olarak uyarladığı denizin kanındaki kahramanlarından biri gibidir. Öykülerinde, gazetecilik çabalarında ve ürünlerinde de öykücülüğünün, dilinin ve kurduğu atmosferin etkisi hissedilir. Bu da gazete dili açısından bir kazanımdır. Öteden beri editörlerin dillerinde dolaşan insan hikayesi üzerinden haber ve dil kurma sorununu o yıl, yıllar önce aşmıştır denilebilir. Toplu öyküler birin içinde yer alan Bari Yanık Ömer ile Güzel Zeynep'te Çakmaklı tarafından televizyona uyarlanmıştır. Öyküyle aynı adı taşıyan kitapta yazarın gözlem gücünü yansıtan gündelik yaşamın en çarpıcı malzemelerinden seçilmiş öyküler yer alır. Necati görün ifadesiyle Tarık Dursun insan ilişkilerine elinde bir Demet Gül'le yaklaşıyor. İnsanın içindeki gizli kalmış sevgi odalarının kapılarını tıkırdatıyor. Bu sadece kötülükleri ve çirkinlikleri anlatmada ısrar eden bir yazı tutumuna karşı beslenmesi ve ilgilenilmesi desteklenmesi gereken bir çaba. Güzelliğin ve iyiliğin lüks bir kategori olarak algılandığı modern zamanlar açısından Tarık Dursun kanın bu eğilimi son derece kıymetlidir. Yazar edebiyat yapmaz, içtenlikli bir dil ile yalın ve gerçekçi bir dünya kurar. Edebiyatı Said Faik gibi gündelik yaşamı ve ilişkilerin içindeki şiirsellikle yansıtır. Tarkovsky'nin yaşamın özündeki şiirsel mantık dediği şey, ancak samimi bir dille yansıtılabilir. Yazarın sevgi odalarından aldığı ses çok görkemlidir. Çünkü Tarık Dursun, bu kitabında görüleceği gibi kısa öykülerle inanılmaz bir iletişim kurar insanla. Onun hikayelerini düzeyli bir gösteriye dönüştüren güç ise, dilin bütün olanaklarından yararlanmayı bilen bir usta olmasıdır ee, ben e, size şimdi Tarık Dursun Kaan'ın gönlümün bir parçası toplu öykülerini ikinci cildinden e, bir hikaye okuyacağım ömrüm ömrüm İş bankası öykü ödülünü almış e, onun için e, umarım sizde beğenirsiniz Ömrüm ömrüm. Hiçbir şey hatırlamıyordu. Hayır, hiç hiçbir şey hatırlamıyordu. Konuşurken bunu gördüm. Gözleri bulanık değildi. Elleri titremiyordu. Kelimeleri aranmaksızın buluyordu. Uzun geceliğiyleydi. Omuzlarına bir yün hırka almıştı. Kırmızısı başucumuzdaki yabani karabiber ağacının iğne uçlu yapraklarının yeşilliğiyle çelişiyordu. Terliklerimi kaybettim dedi birden. Elini uzattı, elimi tuttu. Sıcaktı. Sesinde belli belirsiz bir acınma vardı. Yatağımın altındaydı. Gece yatarken çıkarmıştım. Sabahleyin baktım bulamadım. Gelecek hafta sana bir yenisini getiririm dedim. Sevindi. Getirirsin değil mi? Başımı salladım. Getiririm. Ne renk olsun? Düşündü. İşaret parmağını üst dudağında... Bir ucundan öbürüne gezdirdi. Ne renk olsun sen söyle. Mavi dedim. Parmağını indirdi. Niçin mavi? Bilmem. Aklıma mavi geldi. Mavi dedim. Oturduğumuz sıranın önünden kahverengi pelerinlere sarılmış iki erkek hasta bakıcı geçti. Bakışlarını onlardan almadan. Dün gece düşümde yine kedi gördüm dedi. Sabahmış evden işe gidecekmişim. Hazırlanmışım. Hava yağmurluymuş. Galiba şemsiyemi almıştım elimdeydi. Kapıya çıktım gördüm. Üç tane de yavrusu vardı. Eşikte yatıyor. Yavrularını emziriyordu. Yavruların biri karalı beyazlıydı. Biri sarmandı biri de tekir. Öyle kaldım kapı önünde kıpırdamadım. Hiç kıpırdamadım. Kediyle bakıştık. Cam gibi gözleriyle annem gibi bakıyordu. Yavrular başlarını karnına gömmüşlerdi. Memelerini emiyorlardı. Yüzünde o tatlı gevşemişliği, o doyumsuluğu arandım. Bulamadım. Acı çekiyordu sanki. Ama yine de direniyordu. Bir şeylere direniyordu. Şemsiyemi avuçlarımda sıktım. Hissetti bunu. Gözleri hemen karardı. Parlaklığı gitti ...bir kızarıklık geldi yerine... ...başını çok hafif kaldırdı... ...bana baktı... ...hep bana baktı durdu... ...bir düş dedim elimi çekmeden... ...sonra uyandın mı? Ah düş olduğunu... ...bilmiyordum o an dedi... ...ama düştü işte değil mi? Bilseydim... ...durdu sürdürdü... ...bilmiyordum ki... ...düşte bile olsa beni korkutuyordu... ...bakışlarından korkuyordum... Gözlerinin kızarıklığından, kıpkırmızı cam parlaklığından, dimdik bakmasından. Aynı kediydi o. Çok zamandır düşlerimde görüyorum onu. Haftada birkaç kere. Bazen yavrularıyla, bazen yalnız bir başıma. Önüme çıkıyor, duruyor, bakıyor. Annem gibi, annem gibi bakıyor bana. Yarı kınayan, yarı azarlayan, yarı özür dileyen bakışlarla üstelik. Ne yapabilirim? Duruyorum, bekliyorum, bakıyorum ben de. Yoruluyorum bakmaktan. Ben yoruluyorum, o yorulmuyor. Gitmiyor, bekliyor, kıpırdamıyor. İlaçlarını alıyor musun dedim sözü çevirmek için. Evet, o küçük hemşire iyi bir kız. Yatmadan önce geliyor, ilaçlarımı veriyor, üstümü örtüyor, iyi geceler diliyor. Uyumadan önce biraz kitap okusan. Avunamıyorum aptalca şeyler hepsi. Bütün yazarlar aynı şeyleri tekrar ediyorlar. Hem de evirip çevirmeden, bozup düzeltmeden yaşamak güzelmiş. Bunu savunuyorlar. Yaşamak güzel mi? Sonra da her romanın sonunda kız ölüyor. Niçin? Bazılarında kız kalıyor, erkek ölü veriyor. Geride kalan için yaşamak nasıl güzel olur peki? Onlar roman dedim. Romanlarda olmadık şeyleri gerçekmiş gibi göstermeyi sever yazarlar. Bir de ölümü seviyorlar herhalde. Kim bilir ölünce kahramanlarını daha beğeniyorlar belki. Belki okurlar da ölen kahramanı daha çok seviyorlar. Ben de ölecek miyim? Gözleri gözlerimde sormuştu bunu. Bir gün evet dedim. Hepimiz herkes ölecek elbet. Şimdi şimdi ne? Gözleri indi. Paris'i görmeyi istiyordum dedi. Yeniden birlikte. El eleydik kocaman serin sakız beyazı fayans kaplı duvarlara sırtımızı vermiştik. Kalabalıktı. İnsanların gürültüsü uğulduyor. Dört bir yana asılı diş macunu afişlerindeki buğday saçlı. Kaşları incecik. Dişleri çok muntazam. Göz bebekleri spot ışığında büyümüş. Bir sıra aynı genç kadının yüzüne vuruyor, çarpıp geri dönerek bizi buluyordu yeniden. Metroyu bekliyorduk, adres ezberimizdeydi. İçimi çektim. Şarapları güzeldi dedim, metrodan çıkmıştık. Mehmetler evde yoktu. Biz geldik diye kart yazmış bırakmıştık kapının altından. Sonra ben acıktım demiştin. Sokağın köşesindeki İtalyan lokantasına girmiş... ''Büyük tabaklarda spagetti yemiş, şarap içmiştik. İkimiz miydik?'' diye sordu, şaşırmıştı. ''İkimizdik'' dedim. ''Şaraba madem suyu katıp spritsel yapmıştım, sevmiştin. Arandın, niçin öyle yaptın?'' Güldüm. ''Üsküp'te öyle içiyorlardı, tadı değişiyordu. Ben hiç içmedim'' dedi. ''Gerçekten ilginç mi?'' ''Bence evet.'' ürkek bir esinti kara biber ağaçlarının dallarını salladı ayaklarımızın dibindeki gölgeleri yer değiştirdiler hani bir oda arkadaşım vardı sarışın saçlarını oksijenle boyayan cuma gününden beri yok yanıma başka birini vermediler taburcu edilmiştir dedim taburcu edilmedi öldü dedi biliyorum bana dedi Pazartesiydi yatmadan ilaçlarımızı almıştık hemşire kız gittikten sonra bana cumayı öleceğim biliyor musun dedi cuma günü de öldü insan istediği an ölmez ki dedim salı günü gece yine bana yarın çarşamba iki günüm kaldı dedi çarşamba yaşadı perşembe yaşadı cuma günü öldü öyle istemişti çünkü istedi öldü o da. Asistan doktorla selamlaştık durmadı yanımızdan yürüdü gitti. Perşembeyi cumaya bağlayan gece herkes uyurken uyandım dedi sesini alçaltarak. Yalın ayak gittim yatağına. Başında bekledim uyuyordu. Saçlarını okşadım. Yastığa dağılmışlardı topladım ensesinin altında. Uyanmadı. Uyanmayacağını biliyordum. Uyumuyordu. Uyuyor gibiydi. Soluk almıyordu, ölmüştü. Haber vermedin mi nöbetçi hemşireye? Vermedim. Niçin hem öleceğim demişti, ölmek istiyordu, ölmüştü. Ben öyle isteseydim, öyle yapsaydım. O mutlaka haber verirdi. Vermezdi. Hem söz almıştı benden, sakın demişti. Söz verdim, sözümü tuttum ona karşı. Kurtarsalardı zorla ölürdü inan. Elini elimin üstüne kapadı sıktı ama inanmıyorsun neden karşılık vermedim ben ölmek istemiyorum dedi bana inanıyor musun yüreğimdeki ağırlığı atamadan evet dedim inanıyorum. Geçen cumartesi izin verdiler eve yolladılar kız kardeşim de gelmişti Ankara'dan öğle yemeğinde hep beraberdik babam benden utanıyormuş söz arasında dedi bunu. İsteseymişim hastalığımı yenebilirmişim. İstemiyormuşum. Annem ağladı. Nevim babama azarladı sofradan kalkıp. Babamla konuşmadım. Annem odama götürdü beni. Elleriyle soydu. Yeni aldığı geceliğimi giydirdi yatırdı. Üzülmesen, üzülmesen diyordu durmadan. Yarım saat kadar yattım. Sonra kalktım ve giyindim. Küçük el çantamı Hazırladım. Alt kata indim. Taksiye telefon ettim. Teyzem de gelmişti. Nevinle geri döndük. Pazar oldu. Seni bekledim. Gelmedin. Geldim dedim. Levanta kolonyası istemiştin. Onu getirmiştim. Gelmedin. Kolonyada getirmedin bana. Niçin yalan söylüyorsun? Üstelemekte ne yarar vardı ki? İzinli çıkacağını sorup öğrenmiştim. O yüzden gelmedim dedim. Sen de utanmıyor musun benden babam gibi? Hayır dedim. Seviyor musun beni? Seviyorum dedim. Başka kadınlar varken, başka kadınlar varken evet biliyor musun dedi sen delisin. Bu kez ben onun elini tuttum. Parmaklarımı parmaklarında kenetledim. Erkeklerin hepsi aptal, hepsi deli dedi. Hepiniz zavallısınız. Eğildim, karşı koymadı. Parmak uçlarından öptüm. Olsun dedim ne çıkar. Ayağa kalktı birden. Boyu hala uzundu Omuzlarına aldığı hırkanın Üstten ikinci düğmesini ilikledi Git dedi Sesi tizdi Dişleri arasından çıkmıştı Yerimden kalktım ben de Biri erkek Üçü kadın Hasta bakıcılar Konukları yolcu ediyorlardı Artık gelme istemiyorum dedi Lavanta da getirme bana Pazarları kimsem gelmesin Yalnız kalayım istiyorum Sıkılıyorum seninle Öbür odadakiler dedikodu yapıyorlar. Sen gittikten sonra sen yine gelene kadar düşlerimde o kediyi görüyorum. Bana kötü kötü bakıyor. Yoluma dikiliyor. Geçmeme izin vermiyor. Onun için birinci adımını attı. Onun için gelme bir daha Emi. Erkek hasta bakıcı sağımıza sokuldu. Vakit tamam dedi. Biliyorsunuz yönetmelik. Biliyorum tabi dedim. Gidiyordum zaten. Kolundan nazikçe tuttu. İkinci adımını attırdı. İyi günler efendim. Önlü arkalı iki sıra pavyonlara gidene kadar arkalarından baktım. Bir kez olsun dönmedi. Bir kez olsun bakmadı. Bir kez olsun gülümsemedi. Elini sallamadı. Durup ben ince çakıl taşlı büyük yoldan cümle kapısına varana dek de beklemedi. Anlımda birikmiş ter soğudu. Kaşlarıma düştü. Ee, bu hikaye bu kadar arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Ee, çok güzel bir anlatımı açık. Ee, yani her şeyini gözünüzün önünde canlandırabiliyorsunuz. Ee, ben size e, bir de bu şeyden sonra... Çok ufak bir tane daha hikaye okumak istiyorum son olarak. Bu kadar hüzünlü bir hikayeden sonra umarım bu hoşunuza gidecektir. Akasyalar açmış ıhlamurlar da yolu bu yakaya hiç düşmedi belki de ondan. O nedenle buralarda onu yabancıdan saymamışlardı yerliden de. Derlerdi ki en çok akasyaları severmiş ıhlamurları da severmiş. Birçok kentteki akasyaların ağaçlarda ilk açılışlarına dar, dar yetişmişti. Siz hiç akasyaları yalandan da olsa tanıdınız mı? Birinden birinde hangi kentte o hatırlamayabilir? Çünkü üzerinden çok zaman geçti. Ihlamurlarla akasyalar bir arada çiçek açmışlardı. Evet ama hangi kentte ve orası neresiydi? Üsküp'te herhangi bir tanımadık bir sokak mı? Prizren'de ıssız bir kuytuluk mu yoksa Enver Bakilerin Piriştine'deki tek katlı deprem evlerinin bahçesinde o ne olduklarını pek bilmediği çünkü akşam yaklaşıyordu ve camlar buğu tutmuştu iki deli ağaç mıydı? Birinin kokusunu öbüründen ıhlamuru Akasya'dan Akasya'yı ıhlamurdan ayırt etmek o kadar zordu ki o ormanın en saklısında bile sessiz sedasız açmış nice yabani akasyalar tanırdı. Çiçekleri dallarda yan yana sarkıp üzüm çilkimleri gibi durmaz mıydı? Yumuşak bir kar üstlerine yağmışçasına göz almayan soğuk parıltılarıyla sanki içlerindeki yeşili gizlemezler miydi? Dallar küçük beyaz serpintilerle doluydu. Esintinin gelirken aşağıdan getirdiği ter kokusu gitgide çoğalıyordu. Vadiler ve dağların yamaçlarıyla tek bir dükkan o da demirci dükkanı. Akasyalardan üstüne kar inmiş gibi bembeyazdılar. Atadan demirciymiş, yedi göbek soyu da onlar da. Çocukmuş ve dediğine göre her ilkbahar açan turfanda akasya çiçeklerini yermiş. Hatırladım biz de küçükken o Akasya çiçeklerini yerdik bizim e, Evin bahçesinde de vardı e, Arkadaşlar ben e, Tarık Dursun e, Kaan'ın bu çok yani Bütün hikayeleri çok güzel Ama bu iki hikayesini Özellikle e, çok beğendim e, Özellikle Ömrüm Emrüm İş Bankası ödülünü Aldığı için özellikle seçerek e, Okudum Bir de o Kokulu Kentler Bakın e, Kitabından dolayı da bu akasyalarla ıhlamurların e, kokularını da size okuyup e, hissettirmek istedim. E, umarım e, sıkılmadan dinlemişsinizdir. Ve e, Tarık Dursun Kağan'ın e, bir kitabını aldığınız ve okuduğunuz zaman zannederim bu toplu öykülerde en azından. E, benim bulduğum e, tat ve lezzeti bulacağınıza inanıyorum. Hepinize iyi akşamlar diyorum. Ben Eczacı Hatice Ufuk Kunt olarak diğer Edebiyat Güncesi programlarında buluşmak üzere. iyi günler ve sağlıklı günler diliyorum. Edebiyat Güncesi İstanbul Eczacı Odası Edebiyat Kulübü'nün hazırlayıp sunduğu Edebiyat Güncesi sona erdi.